Kâhinlerden geçmişle ilgili bilgi almak küfür müdür? Bu bizim akide metinlerimizde geçen bir husustur. ve Vesselam Efendimiz'den nakledilen sahih bir rivayette Arraf'a kâhine giden ve onu tasdik eden Muhammed'e indirilene kâfir olmuştur. Bu şeklinde sahih hadis var. E, şarihler bu hadis üzerinde dururken bu hadis, e, İnkarcıların küfrü gibi bir küfür müdür? Böyle yapan bir kimse dinden çıkar, mürtet mi olur? Ee, yok demişler, mürtet olmaz. Fakat bu küfra'nın nimettir. Ee, dini naslara ilgili ayet ve hadislere karşı mübalaatsızlıktır. Onları hafife alma anlamına gelir ama bu kişiyi mürtet yapan küfür değildir. Burada sakındırmak için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu küfür olarak adlandırmış... Ee, yoksa şu mümkündür mesela, cinler bize görebiliyorsunuz, uzun yaşarlar ee, ve bizim haberdar olmadığımız şeylerden haberdar olurlar. Çok hızlı hareket ederler. Dolayısıyla bizim için gayb olan bazı şeyler, cinler için gayb olmayabilir. Böyle cinlerle istibadlı olan birisinin bizim için gayb olan bir bilgiyi bize cinlerden haber alarak söylemesi e, mümkün müdür? Mümkündür. Böyle olaylar var mıdır? Vardır. Dolayısıyla o arrafa gitti, söylediğini tasdik etti diye bir kimse kafir olmaz. Burada insanları arraflardan, falcılardan vesaireden uzak tutma hassasiyeti vardır. Efendimiz bunu böyle bir ağır ifadeyle dile getirmiş ki ümmet bunlardan uzak dursun demişler. Şarifler vallahi vardır.